işlerü umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin finnar. El Albaniyat dersimizin 7. bölümünde hadis usulü ile ilgili başlıktan devam ediyoruz. Zayıf hadisin rivayet yollarının bir araya gelmesiyle kuvvetlendirilmesi ve mursel hadisin şahit getirilmesi etrafındaki tartışma hakkında şöyle sorulmuş. Bazı müaddisler tarafından tarif edildiği gibi sahih bir isnad ile gelmiş olan mürsel rivayet, zayıf bir isnad ile gelen mutfasıl rivayet ile sağlamlaşır ve hadis böylece hasen olur. Fakat bazı kardeşler bu kaydaya karşı çıkmaktadırlar. Sizin görüşünüz nedir? Yani kardeşlerden biri bu kaydayı kabul etmiyor ve bunun kabul edilemez bir kayda olduğunu söylüyor. Kuvvet de sorulmuş. Yani soruda tekrar etmek gerekirse, sahih bir isnad ile mürsel olarak gelmiş demesi şu manada, misal olarak söylüyorum. Hasan el Basri, Rahimullah'tan tabiindendir. Sahabenin adını zikretmeden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor. Hasan el Basri'ye kadar e, isnadı sayı. Yoksa mürsel olmaz bakımdan zayıftır. Kastetti. Sayı mürsel derken e, onu irsal eden kişiye kadar isnadın sayı olmaz. Böyle bir tarik var. Sonra başka bir zayıf isnat var. O zayıf isnatta da e, iktisal var. Yani kesinti yok, irsal yok. Fakat aşağıda bir yerde bir zayıflık var. Böylece bu hadis hasen derecesine çıkar. Muhaddislerin e, kabul ettiği usule göre böyle takviye olur. Şiddetli zayıf değilse. E, buna bazıları itiraz ediyorlar diye soruyor Elbani'ye. Cevabında diyor ki Elbani, bunun delili nedir? Soru sahibi bunun delili bulunmadığını söylüyor. Zira hadis elinin birinden nakledildiğine göre bu kaide ile amel edilmemiştir. Cevap, hadis elinin bazısının bunu amel edip bazısının amel etmemesinde sakınca yoktur. Soru sahibi diyor ki, peki bu kaidenin doğruluğuna delil nedir? Yani mürsel e, bir hadisin zayıf bir tarihle takvi edilmesinin delil nedir? Cevap, delili şu ayettir. Kasas suresi 35. ayeti, seni kardeşinle kuvvetlendireceğiz. Yine iki kadının şahitliğinin, bir erkeğin şahitliği yerinde olması da delildir. Bu yüzden şair şöyle demiştir. İki gözcünle kalbime savaş açma. Zira iki zayıf bir kuvvetliğe galip gelir. Soru sahibi şöyle diyor. O diyor ki, mürsel rivayette bir ravi düşmüştür. Muttasıl olduğu için sallamlaştıran ise zayıf rivayettir. Muttasıl yani kesintisiz rivayet, munkatı rivayeti, isnadı kopuk olan rivayeti nazıl kuvvetlendirir. Cevap? Bu kimse ihtar etmeleri caiz olmayan bir topluluktandır. Onun hadisin sahih veya zayıf olduğuna hükmetmesi caiz değildir. Yani bu şekilde itiraz eden kimsenin hadisi tarih edenin kendisi haberin sahih olduğuna kanaat etme hususunda ihtilaf ederse nasıl olur ay kardeşim? Birincisi özellikle mürsel hadisin tek başına sahih olduğu görüşünde olan büyük alimlerden çoğu buna örnektir. Sizin bildiğinizi sanıyorum. İmam Malik, Ebu Hanife ve kendisinden gelen bir rivayete göre Ahmet bin Anbel, Mürsel Hadis'i tek başına hüccet görmüşlerdir. Üstelik burada onu destekleyecek muhtasıl bir rivayet de söz konusu değildir. Biz buna dayanmıyoruz. Yani biz bunu bu şekilde alellıkla kabul etmiyoruz. Biz Halis-i katında tercih edilen görüşü söyleriz. Bazen ilmi bir gerçek şahit olur. Mürsel Hadis, onu rivayet eden tabiiyle ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki vasıtayı bilmediğimiz sürece hüccet olamaz. Bu vasıla sadece bir sahabe olabileceği gibi, sahabe ile beraber başka bir tabi de olabilir. Yani bir şayet, mesela az önce dedik ki Hasan el-Basri'de Mürsel bir rivayet var. Hasan el-Basri Rahimullah bunu kesin olarak bir sabiden almıştır diye bunu bilsek, o mürselle ile hüccet getirmede bir sorun olmayacak. O sıhhat derecesine kavuşmuş olacak. Ama Hasan el Basri bunu kendisi gibi başka bir tabiiden de almış olabilir. Yani mürsel adısının kabul edilmemesinin sebebi budur. Yani o arada bir ravinin düşmesidir. Mesela tabiinden küçüklerinin Katade bin Diyame gibi, Zühri gibi tabiinin küçüklerinin mürsellerinin şiddetli zayıf sayılması ise e, onların e, mürsel rivayetlerinde araya iki tane Sahabeden başka ravi girmiş olması ihtimalinin bulmasından dolayıdır. Yani iki tane girdiği zaman yani muğdal durumuna düşer. Mudal ise şiddetli zayıf durumundandır. Evet devam ediyor Elbaniye. Bu yüzden senin sözünü naklettiğin kişi eğer dikkatli naklettiysen Elbeykuniye gibi mustalah kitaplarından bazısında gelmiştir. Mesela Mürsel'in tarifinde şöyle der. Mürsel olan da sahabeden ravi düşmüştür. Bu tarif hatalıdır şayet bu tarif doğru olsaydı Mürsel sahih olurdu. Çünkü sahabeden ravisi düşen sözünde sahabe düşmüştür ve sahabenin bilinmemesi sahabenin ismi bilinsin veya bilinmesin fark etmez. Bu hadis için bir illet değildir. Yani o aradaki düşenliğin sadece sahabe olduğunu bilirsek o sahte bir zarar vermez. Ama sahabeyle beraber başka birisinin düşme ihtimal var. Bu yüzden mesela bazı alimler Said bin müseyyem Kays bin Ebi Hazım gibi tabiinin büyüklerinin e, mürsellerini hüccet saymışlardır. Yani sahih hadis gibi e, hüccet saymışlardır. E, burada Elbani Rahimullah diyor ki, yani şayet sahabe, sadece sahabe düştüğü biliniyorsa bu bir illet değildir. Sanki birçok hadislerde gelen, mesela Ahmet'in Müsned'inde ve başka kitaplarda bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asamından bir adam rivayet ettiği gibi ifadeleri kastetmektedir. Yani böyle bir hadis sahihtir. Yani bana sahabeden birisi rivayet etti diyorsa eğer tabi, o muttasıl bir isnattır. Sahabenin adının bilinmemesi problem değil. Çünkü sahabenin tamamı aduldür. Halbuki böyle bir durumdaki hadis sahihtir. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre bütün sahabeler aduldür. İsmi bize bildirilsin veya bildirilmesin fark etmez. Aynı şekilde mutlak olarak zikredilmesiyle zikredilmemesi de böyledir. El-Beykuni'ye göre bu da mürseladsin tanımına girer. Yani Beykuni'ye'deki e, bu tanımın hatalı olduğunu ifade ediyor burada El-Bahim Rahimullah. Yani Mürsel'in tanımında sahabe düşmüş. E, burada mesela sabe düştüğü dendiği zaman mesela... <gülüyor> Hasan el-Basri bana sahabeden birisi rivayet etti dediği zaman da Mürsel sayılması lazım bu tanıma göre. Halbuki o Mürsel değildir, o muttasıldır. Yani sahabe olduğunu söylüyor ama ismini söylemiyorsa o sıhhate bir zarar vermiyor. Evet, bu hatadır. Mürsel, tabiinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu ki demesidir. Burada El-Beykuni'nin tarifi ile muhakkik hadis elinin benimsedikleri bu tarif arasında gerçekten büyük bir fark vardır. Mürsel hadis, ravi veya tabiyinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki demesidir. Yalnızca sahabenin isminin düştüğü rivayet değildir. Peki fark nedir? Tabiyinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şeklindeki sözünde aradan sahabenin düşmüş olması muhtemeldir. Böyle bir durumda hadis sayh olur. Yine sahabe ile beraber bir başka bir tabiinin de düşmüş olması muhtemeldir. Ve hatta dikkatli araştırma ve tüme var mı ehlinden olan Hafız İbn-i olan dediği gibi arada bir de tedavut tabi olması da muhtemeldir. İbn-i Hacer bazı mürsel rivayetlerde hem sahabenin hem tabiinin ve hem de tebeut tabiinden rabinin düştüğünü tespit etmiştir. Yani tabiinden olan rabi hadisi tebeut tabiinden birinden aldığı halde onun ismini zikretmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu şeklinde rivayet edebilmiştir. Burada düşen, ismi zikredilmeyen rabi sayısı 4 veya 5'e kadar çıkabilmiştir. O halde mürsel rivayet için sahabenin düştüğü rivayet denilmesi doğru değildir. Mürsel'in tarifi, yani doğru tarifi şudur. Tabi'iden olan bir kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyerek rivayet etmesidir. Şu halde sadece sahabeden ravinin düşmüş olduğunu varsayamayız. Çünkü bu sadece bir ihtimaldir. Aynı şekilde daha fazla ravinin düşmüş olması ihtimali de vardır. Bütün bunların delili şudur. Az önce isimlerini verdiğim alimlerden bazısı Mürsel hadisi sayık görme yoluna gitmişlerdir. Biz ise bu konuda onlarla aynı kanaatte olmasak da ilim ehlinden birisi değerli bir söz söylemiştir. Şöyle demiştir. Şayet tabiinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şeklindeki rivayetiyle ona zan ederek hüccet getirmeniz caiz olsa o tabii ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında sahabeden başkası bulunduğunda da zan edilirdi. O zaman da bu zamanımıza gelince kadar bütün rivayetlerde bu zan kullanılırdı. Mesela Üçüncü veya dördüncü asırdan falan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dese, güzel zanda bulunarak bu alime göre bu hadis ilmi bir yoldan sabit olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki demezdi derdik. Ve böylece Müslümanların katındaki en önemli vesile olan ve Müslümanları başka milletlerden ayıran sahih rivayeti tanıma özelliğini iptal etmiş olurduk. Ve o zaman da İslam'ın bir kıymeti kalmazdı. İster tabi olsun, İster tebaat tabi olsun ya da daha aşağıdakilerden olsun fark etmez. Hüsnüzan edip ravinin sözüne dayanırsak durum böyle olur. O zaman Mürsel hadis onu Mürsel olarak rivayet eden kimseye kadar sahip bir isnad ile gelirse bu usta duraklarız. Az önce zikrettiğimiz ihtimaller söz konusu olduğu için onu kabul etmeyiz. Lakin hadis Mürsel olan önceki tarihten başka bir yol ile kesintisiz olarak gelirse ve bunun da İslam'da diğer bir zayıf ravi ile desteklenmesi mümkün olan Zayıf bir rivayet varsa, bu rivayetli yerine şahit olabilir. Mesela biz dedik ki Hasan el Basri'den bir mürsel rivayet var dedik örnek verirken, bir de zayıf bir tarih Hasan el Basri'ye ulaştırmış, Hasan el Basri radıyallahu anh bunu Ali radıyallahu rivayet etmiş. Ama Hasan el Basri'den rivayet eden kişi de zayıflık var. Burada e, bu oradaki kusuru gideriyor. Yani Hasan el Basri ile Allah Resulü arasında sadece sabi var. Bu e, anlaşılmış olur. Bu şekilde şahit olabilir. Bildiğiniz gibi hikmet sahiplerinden birinin çocuklarına ölüm anı esnasında bir vasiyeti vardır. Onun 10 tane çocuğu vardı. Onlardan her birine bana bir değnek getir dedi. Değnekler gelince onları topladı ve her birine toplanmış bu demeti kırmasını söyledi. Hiçbiri kırmaya güç getiremedi. Onlara böylece misal verdi. Bu şekilde toplu ve ittifak halinde olurlarsa kimsenin onlara galip gelemeyeceğini anlatmak istedi. Ama onlardan her biri tek başına olursa tek değneği kırabilirlikleri gibi başkalar da onlara galip gelebilirlerdi. Tekne, tek değneği kırmak kolaydır. Fakat bunlar bir araya toplandığında tıpkı bunun gibi bir kuvvet meydana gelir. Biz bu ilim talibine şöyle deriz. Rivayet yollarının çoğalmasıyla zayıf rivayetin kuvvetleneceğine inanıyor musun? Onun bu konuda ne söyleyeceğini zannediyorsun veya ne biliyorsun? Soru sahibi diyor ki o şöyle diyor. Ravi de zayıflık olsa da rivayet yolları çoğaldığı zaman hadis sahih olur. Elbani bu nasıl oluyor diye soruyor. Soru sahibi, İslam'da zayıf bir ravi varsa ve rivayet yolları çoğalırsa, lakin rivayette en kıta kopukluk varsa, bu diğerine nasıl şahit olur? Cevap, zayıf hadisin rivayet yollarının çokluğuyla kuvvetleneceğini söylememiş miydi? Ayrıntıları sormuyorum. Soru sahibi, evet böyle söylemişti. Cevap, neden peki böyle söylüyor? Ne söylüyor demiyorum, neden böyle söylüyor diyorum. Soru sahibi çünkü bu şekilde söyleyen önceki muaddislerden selefin var, öncüm var diyor. Cevap, arkadaşım bu kanaate nereden ulaşmış? Soru sahibi, rivayetlerin birbirini desteklemesinden dolayı. Cevap, yani o rivayetlerin birbirini mane olarak destekleyebileceğini düşünüyor. Burada ikinci soru gelir. İnkıta bulunmayan. Nevsul, kesintisiz olan iki ayrı rivayet yolu ile bir hadis gelse, lakin her ikisi de zayıf olsa, ona göre bu ikisi birbirini kuvvetlendirir mi, yoksa üçüncü veya dördüncü rivayet yolları mı arar? Soru sahibi kuvvetlendirir diyor. Cevap, onun düşündüğü mana, Mürsel hadisinin muttasıl olan hadisle kuvvetlenmesi hakkında da düşünülebilir. Bunlardan biri Mürsel olduğu için zayıfken, diğeri kötü ezberden dolayı zayıftır. Burada bu ayrıntıya dikkat edin. Yani, ee, şahit olacak hadisin, takviye yapacak hadisin muhtemel zayıf olması lazım. Şiddetli zayıflardan olmaması lazım. Şiddetli zayıfla muhtemel zayıfın arasındaki farkı daha önceki derslerde açıklamıştık. Şiddetli zayıf kişinin dindarlığında kusur varsa, adaletinde kusur varsa söz konusu olur. Ama muhtemel zayıflık ezberindeki, hafızasındaki bir problemden dolayı. Yani onun dindarlığı yerindedir, adaleti yerindedir ama yanılmaları çok fazladır. Evet. Her ikisi de zayıf olma hususunda müşterektir. Neden ezber zayıflığından dolayı zayıf olan iki rivayetin birbirini kuvvetlendireceğini söylerken, nürsel rivayetin diğer bir zayıf rivayeti kuvvetlendireceğini kabul etmiyor. Soru sahibi o kişinin şöyle dediğini söylüyor. Burada bu senedin illetini biliyoruz. Bu da zayıflığı giderilebilir olan, ee, ravi zayıflığıdır. İkincisinde ise tabiyi biliyoruz. Bazen burada zayıflık şiddetli olabilir ve bu destek olmaz. Mesela şöyle diyor. Bazen sabiyle ile tabi arasında zayıflığı şiddetli olan ve diğer rivayet yoluyla telafi edilemeyecek olan bir ravi bulunabilir. Bilinmeyen müphem bir ravi buradaki kusuru nasıl telafi edebilir? Mantıklı bir soru esasında. Cevap o tarik hakkında gönle gelen nedir? O şiddetli zayıflık mı yoksa şiddetli olmayan bir zayıflık mıdır? Soru sahibi neye nispetle ey şeyh diyor. Cevap mürsel rivayete nispetle. Soru sahibi Allahu Alem diyor. Bazen öyle bazen böyle olabilir. Cevap o bu diğerinin zayıflığıyla kuvvetlendirebileceğimiz bir zayıflıktır derken e, böyle derken de kuvvetlendirilemeyecek bir rivayet hakkında yanılmış olabilir. İnkar kapısı geniştir. Lakin ilmi araştırma insanda galip gelen bir zan meydana getirir. Yani bir çeşit basiret meydana getirir. Şu an Mürsel hadisi hutca sayan alimlere dönelim. Onların düşünceleri nedir? Soru sahibi onların şartları vardır diyor. Cevap, hayır onların düşünceleri şudur. Mürsel'i sayık gören alimler şayet onlara göre aldıkları Mürsel hadisinin zayıflığının şiddetli olduğu ihtimali galip gelseydi bunu sayilemezlerdi. Lakin onların düşüncesinde aradaki vasıta bizim varsaydığımız gibi şiddetli zayıf olsaydı o hadisi rivayet etmez ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet etmezlerdi. Bu durumda gönle gelen şey, arada ismi zikredilmeyen ravinin şiddetli zayıflığı olan bir ravi olması ihtimalini itiraf etmekle beraber, bunun aksine olan ihtimali dikkate alarak, onun şiddetli zayıf olmayan bir ravi olması ihtimaline gönlün yatışmasıdır. Yani, tabiinden olan kişi, <gülüyor> Hasan el Basri'yi örnek verdik. Hasan el Basri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu dediği zaman, aradaki ravinin, mesela hadisi aldığı kişinin, Tabi olduğunu düşünelim. Tabi bile olsa o dindarlığında, adaletinde itham edilen bir kimse olsaydı Hasen-ül Basri direkt Allah Resulü böyle buyurdu demezdi. Yani zannı galip burada bu yönlü ağır basıyor. Yani en azından bu e, muhtemin zayıf derecesindedir bu, bu tür mürseliler. muhtemin zayıf yani takviye edilebilen e, diğer bir tarifle e, sorunu giderilip şahit ve e, mutabat ile Hasen derecesine yükselebilen zayıflardır. Mürsel hadisi sayı sayan, bu yüzden sayı saymıştır. Biz ise Mürsel'i hüccet görmüyoruz, getirmiyoruz. Fakat en azından bir şair olarak itibar ediyoruz. Takrib-i Kitabı ve Hafız bin Hacer'in Raviler hakkındaki hükümlerine dayanmak hakkında sorulmuş şöyle. Son zamanlarda Takrib-i Kitabı'nın cer ve tadil konusunda güvenilmez olduğu çünkü cerh ve tadil lafızlarında birçok matbaa hataları olduğu yayılmıştır. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Hafız İbn Hacer'in sözleri, Zehebi ve başkalar gibi cerh ve tadil alimlerinin sözleriyle çeliştiği zaman ne şekilde kabul edilir? Bu da diğer bir soru. Cevap Bu mesele yeni başlamış ilim talebelerine değil, uzman araştırmacılara döner. Yeni başlayan talebelerin Hafız İbn Hacer'in laskarlarının kitaplarına tamamen güvenmeleri gerekir. Hafız el-Iraki'nin ve benzerlerinin hadisler hakkında verdiği saat hükümlerine itimat etmek hakkındaki soruya cevap olarak söylediğimizi bu konuda da söyleyebiliriz. Deriz ki, hata ettiği ortaya çıkmadıkça ona itimat edilebilir. Mesela el kitabında birçok hata ortaya çıkmıştır. Lakin bu hataların çokluğu isabetlerin çokluğuna eşit değildir. En azından isabetleri hatalarından çoktur. İçinde hatalar bulunmaz sebebiyle bu kitaptan istifade etmekten yüz çevirmemiz caiz değildir. Biz hata ettiği ortaya çıkıncaya kadar bu kitapta olanları benimseriz. Ama hatayı bu kitapta bir kayda kılarsak bu kitabı ziyan etmiş oluruz. Bunun anlamı şudur, ilim kitaplarından her birini ziyan edecek olursak, kendi ellerimizle yazdığımız kitaplarda ziyan etmemiz gerekir. Çünkü bizler masumlukta edemeyiz. Bunun için bizler gördüğümüz her hatayı veya yanılgıyı madde madde değiştirir, düzeltiriz. Ama hiçbirimiz hata veya isabet sebebiyle hafız ibnacer gibi bu ilimde bizi geride bırakmış olanları bırakmayız. Diğer bir soru, Hafız İbn-i Hacer Rahimullah'ın sözü çelişirse, mesela onun sika gördüğü bir ravi, Hafız Zeheb'i eleştirmişse, yahut bunun naksi olduğunda hangisi tercih edilir? Cevap, hadis alimlerinin şu kaidesi uygulanır. Alimler katına bilinen şartlar ile cerh tadilden öne alınır. Yani bu bilinen şartlar, eğer cerh müfesser ise, sebebi açıklanmışsa ki yani i̇bn Hacer veya Zeheb'i, bir nevi onların kitapları süzme kitaplar olduğu için orada eğer bir ravi zayıf diye zikrediyorsa bu bir sebebe binaen yani onun cerh sebebini diğer eserlerinde açıklamıştır. Mesela Tehsib-ü Tehsib'de. Takhip Tehsib'in özetidir. Tehsib-ü Tehsib'de onun cerh sebepleri ağır bastığı için zayıf demiştir. Kısaca zayıf der. Yani burada işte takripte zayıf diyor, bu müfesser olmayan bir cerhtir denilemez bu, bu sebeple. Aynı şekilde Havuz e, Zehebi'nin Erkâşif kitabında da böyle özet ifadeler vardır. Sikader, zayıf der, buna benzer ifadeler kullanır. E, yani bu konularda ayrıntı isteyen o müelliflerin meseleyi ayrıntılı ele aldı. Öyle, e, detaylı inceledikleri e, diğer kitaplarına bakmaları gerekir. E, yani orada eğer Cerh varsa bu kitaplarda, el-Karşı'da veya taklipte, cerh tadilen öncelik edilir. bu. Burada şunu söyleyebilirim diyor Elbani, uygulayabilecek olanların ilmi kuralları uygulaması gerekir. Yani burada hadis hususuyla ilgili kaydeleri uygulamalı. Diğer bir soru, Hafız İbn-i Hacer'in Fethullah'ı zikredip de sıhhati hakkında sükut ettiği hadisi, kendisinin hasen derecesinde görmüş olduğuna yorumlanabilir mi? Yani Hafız İbn-i Hacer bir hadis zikrediyor, hükmünü söylemiyor. Yani sıhhatine dair bir hüküm belirtmiyor. Acaba bunu Hasan gördüğünden mi kitabında zikretmiştir, buna yorumlanabilir mi diye soruluyor. Cevap onun kaydesi budur. Yani İbn-i genellikle e, o rivayeti Hasan gördüğü için sükut ederek Fethülbari'ye koymuştur. Kaydesi budur. Ancak bu genelde geçerli olan bir kayde değildir. Yani mutlak değildir. Zira birçok zayıf hadisler hakkında sükut ettiğini de görüyoruz. Yani sükut etti, zayıf hadisler de vardır. Soru, önceki muhattislerden biri bir hadisin sayı olduğunu söylediğinde, Şeyh El Elbani de o muhattisin aksine bir görüşte olup zayıf olduğunu söylerse, şeyhin hadsin nispet ettiği kaynak da el yazma olup tahriyici için ona ulaşılamazsa, böyle bir durumda ilim talibinin durumu nedir? Bu gibi konularda birçok problemler meydana geldi bilinmektedir. Yani Elbani Rahimullah kendisi el yazma bir kaynağa ulaşmış, yani ulaştığı başkalarının ilim taliplerinin çoğunun ulaşamadığı kaynaklara ulaştığı eserler var Hafız-ı İbn Hacer mesela hadise sahih demiş Elban'de zayıf diyor böyle bir durumda ne yapacak ilim talibi yani meseleyi tahkik etmesi için mesela Elban'ın ulaştığı kaynaklara bu ulaşamamış el yazma basılı da değil ne yapılacak diye soruyor Elban diyor ki zannederim bununla ilgili cevap geçmiştir lakin buna da cevap vermek gerekir bu ilim talebesi temiz ve araştırma kabiliyeti olan biri ise kendisine ulaşanlara göre yani elindekilere göre araştırır ve ihtidad eder. Ama bu işe ehil değilse başkalarından daha fazla güvendiği bir alime itimat eder. Yani Elbani'ye mi güveniyor bu konuda? Ze e Zehebi'ye mi yoksa İbn Cerre'ye mi daha fazla güveniyor? Buna göre hareket eder diyor. Evet. Bu cerh ve tadil bölümünün sonunda bazı kitaplar ve yazarlar hakkında Elbani'nin bazı fetvalarını nakledeceğiz. Şöyle sormuş. Kitapların isnatları hakkında görüşün nedir? Bu kitapların hadis bu kitaplardan hadis rivayet edilmesi hususunda kitabın isnadı şart koşulur mu yoksa bu konuda tesahül gevşek gösterilir mi? Kitapların isnadı yani aynı hadislerin isnatla rivayet edildiği gibi kitaplaştıktan sonra da kitapların isnatla rivayeti söz konusudur. Yani müellifinden icazetle, kıraatle, ile münaveleyle artık hangi yolla o ona, o ona. Böyle kitaplarında böyle isnat kayıtları vardır normalde. Hadis kitaplarında böyledir. Cevap bir kitap ile diğer arasında görüşün farklıdır. Yani bu kitaptan kitaba göre değişir. Eğer kitap meşhur ve alilerin ellerinde mütedavil ise mesela kütübiste gibi mesela Bukhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmiz, bunların sünemleri herkesin elinde meşhur yaygın, mütedavil kitaplardır. Yani bunlar kendini ispatlamış kitaplardır. Bunlar da böyle isnat aramaya gerek yoktur. Ama nadir kitaplardansa, mesela birisi tuttu, İmam Zeyd'in Müsned'inden rivayet etti. İmam Zeyd'in Müsned'in bir tane rabisi vardır, zayıf. Yani İmam Zeyd'e ulaşan isnadı zayıf. Yani o kitap sahih değil. Dolayısıyla İmam Zeyd'in müsnedinden nakleden bir kişiden biz isnadını sorarız. Eğer Halp bin amr el Vasit'i varsa isnadında o bildiğimiz malum tek bir isnaddır. Eğer onun dışında başka bir isnat getirirse o zaman durum değişir. O rağullerin incelenmesi gerekir. Eğer güvenilirseler İmam Zeyd'e o kitabın nispeti saate kavuşur. Ama bugüne kadar böyle bir şey olmuş değil. Yine bin Habib'in müsnedi de böyledir. ibadilerin imamı. Onların katında Bukhari'nin sahih gibi sahih sayılan kitap Rabi'nin müsnedi, müsned-i rabi. Cami-ü sahihtir onun adı da. Fakat onun da müellifine nispeti sahih değil. Yani bunun gibi. Bu nispeti sahih olan kitaplar var, mütedavil, işte Bukhari, Müslim ve diğer kütübiste ve diğer e, müsnedler, mucemler gibi bildiğiniz kitaplar gibi. Bunlar da istat aramaya gerek yoktur. Ama nadir kitaplarsa, el yazma kitaplarsa bunların kayıtlarına, sema kayıtlarına, isnat zincirlerine bakmak gerekir. Mesela benim son koruba attığım meşhur muaddisler ve isnatlarım diye orada bazı isnatlar zikrediyorum. Bunlar o kitapların müelliflerine, eserlerine dair isnatlardır. Böyle isnatlar aranır. Yani el yazma bir eserde de eğer nadir bir kitapsa isnadı Şarttır. Yani sahip bir isnatla gelmiş olması lazım. Ee, ama mesela Ebu Davud'un Süneni veya Kütübist denen herhangi biri veya Mucemler, Tabaran Mucemleri, Bezzar'ın, Ebu Yalan'ın müsnetleri gibi bunlara e, senin elinde zayıf bir isnat olması hiç önemli değil çünkü o içeriğiyle sahip isnatlarla sabit olmuş birçok tarihlerden sabit olmuş kitaplardır. Ama nadir bir kitaptan bahsediliyorsa onda senin sahip bir isnadın olmalı. Yani müellifine sahip bir isnadla ulaşmalı. Bunun gibi. Burada da Elbani böyle diyor. Eğer kitap meşhur ve alunların ellerine mütedavil ise, güvenilen bir kitap ise onun isnadı şart koşulmaz. Böyle olmayan kitaplarda ise şart koşulur. Allame Alusi'nin El-Ayatul Beyinat kitabının tahkikinde Er ruh kitabının İbn-i Kayyım el-Cevziye'ye nispetinin şüpheli olduğunu söylediği anlatıldı. Senin söylediğin yani Elbani böyle söylemiş anlatıldı. Bu doğru mudur? Elbani diyor ki, evet birçok kısa ve münker haberleri içermesinden dolayı ben bu kitabın İbn-i Kayyım'a nispetinde şüphe ediyorum. Bu kitabın el yazma bir nüshasına da vakf olamadığımı ifade ettim. Sadece kitabı İbn-i Kayyım'a nispet eden bazı parçalara dayanılmaktadır. Yani bu konuda net değil. kitab Ruh'un İbn-i Cevziye'ye ait olduğu net değildir diyor Elbani. es Sunne kitabının Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'e nispeti doğru mudur? Zira El-Kevser'i bu nispeti inkar etmektedir. Cevap, benim bu kitabın tahkiki hakkında bir araştırmam yoktur. Lakin eski ve yeni Müslüman alimler bu kitabın Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'e ait olduğunu söylemişlerdir. El-Kevser'i ise... Sünnete ve sünnet eline karşı şiddetli bir düşmandır. Delil olmadıkça onun iddiası kabul edilmez. İnanıyorum ki şayet onun elinde kesin bir delil olsaydı, bu kitabın Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'e nispeti saatini inkar edişini pekiştirir ve bunu açıkça ortaya koyardı. Çünkü düşmandır. Abdullah bin Ahmet'in sünnenin es sünnesinde isim ve sıfatlar meselesi var. Yani Kevser'i yerle bir eden Ebu Hanife'ye reddiye var. Ee, yani 30-40 tane tabiide Ebu Hanife'nin cerhine dair teker teker e, rivayet zikretmiştir. <gülüyor> Fıkhul Ekber kitabı ve onun Molla Aliül kari tarafından yapılan şerih hakkında ne dersiniz? Bu iki kitabın Salih Selef'in akidesine uygunluğu ne orandadır? Cevap Fıkhul Ekber kitabının İmam Ebu Hanife'nin nispetinde şüphe vardır. Lakin Hanefiler bu kitabın ona nispeti sab sabitmiş gibi muamele etmektedirler. Yani İsnaf değerlendirmesi bakımında Ebu Muti el-Belhi diye şiddetli zayıf bir rağrı var. E, o rivayet ediyor Ebu Hanife'den bunu. E, bu sebeple bu kitabın Ebu Hanife'ye nispeti sahih değildir. Fakat Hanefiler katında sanki sahihmiş gibi bir değer kabul görüyor. Bu, bu da var yani. Hanefiler katında böyle görüyor. Şeyh Ali'nin yani alil Karî'nin bu kitaba yazdığı şerh'e gelince bu faydalı bir şerh kitabıdır özellikle Hanefi mezhebi açısından faydalıdır. Hanefilerin aykırı oldukları bazı meselelerde Salih Selef'in mesebiyle ittifak etmektedir. Yani Selef'e muvaffakat gösterip hanefilere bazı konularda muharefet etmiştir ali Kari, yani delille ona hareket etmiştir. Bu açıdan faydalı. Seyyid Reşit Rıza'nın Tefsirül menar hakkında görüşünüz nedir? Cevap, Tefsirül menar genel olarak iyi bir tefsirdir. Müslümanların güncel sorunlarına çözüm sunmaktadır. Orada daha önceki tefsir kitaplarında hatta muhasırların kitaplarında dahi bulunmayan sosyal, siyasi ve tarihi araştırmalar mevcuttur. Çünkü Reşit Rıza büyük bir alim ve Müslüman bir siyasetçidir. Lakin aynı zamanda birçok yerde mesela İsa Aleyhisselam'ın nuzulü, Deccal ve Mehdi gibi hadisleri gibi, hadisleri gibi konularda sünnetten sapmaları vardır. Yine önceki bazı fetvalarında Hakk'a muhalefetleri vardır. Lakin sonradan bunların basından dolayı özür beyan etmiştir. Yani dönmüştür bazı fetvalarından. Tefsiri basıldı. Türkçe olarak tercüme edildi, basıldı 12. cilt halinde. Seyit Sabık'ın Fıkıh sünne kitabı hakkındaki görüşünüz nedir? Cevap, fıkıhta yeni başlayan ilim talebeleri için iyi bir kitaptır. Zira fıkıhta onlara salih selefimizin kitap ve sünnete ittiba edip, belli bir mesele bağlanma şeklindeki menhecinde anlayış kapısı açacaktır. Lakin bu kitapta iki açıdan eksiklikler vardır. Belki de yazarı daha sonra bunlar tamamlayacaktır. O zaman e, elbani hayatta o hayatta. E, birincisi birçok meselelerde ihtilafları zikretmekte insanların ihtilaf ettikleri konularda doğrusunu açıklamamaktadır. İkincisi bu hadisteki birçok hadislerin sahih veya zayıf oluşları tahkik edilmemiştir. Yani bu kitaptaki birçok hadisin saati tahkik edilmemiştir. Ben bu kitabın ilk üç cildine Temamul minne fi talik alâ sünne kitabımda notlar düştüm diyor. Ben e, say kitabını hazırlarken e, Seyyid Savık'ın fıkhı sünne kitabındaki başlıkları takip ettim. Ve Elbani'nin Minne'de ona yaptığı düzeltmeleri, eleştirileri de, reddiyeleri de gözden geçirerek, aynı zamanda tabii daha başka eserlerden de istifade ederek hazırlanmıştım. Yani e, Sayı Hilmi'al, Allah'ın izniyle Seyyid-i Sabık'ın kitabına ihtiyaç bırakmayan bir kitap haline gelmiştir. Akide meseleleri. ''Salih amel olmadan iman fayda verir mi?'' Başka... El... İşte evet, başka konu başlı. Yani ilim bölümleri bitti, artık akide bölümleri başlıyor. Ee, edebil müfret şerhinde e, bu açıklamayı yapıyor 6. gazet 1. yüz Elbani. Bu da işte Elbani'yi mürcelikle suçlayanlara bir cevaptır. Şöyle diyor Elbani, ''Amel olmadan iman fayda vermez.'' Allah azze ve celle iman zikrederken salih amele bağlayarak zikretmiştir. Salih amel olmadan bir iman düşünecek olursak ancak bir hayalde bulunmuş oluruz. Burada iman eden şahit ederim ki Allah'tan başka ibadete layık -i yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür der ve ölürse bunu düşünebiliriz. Yani bu şekilde ölürse hiçbir amel edemeden. Lakin kişi şahit ederim ki Allah'tan başka ibadete layık -i yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür der ve Sonra Allah'ın dilediği bir süre yaşayıp salih bir amelde bulunmazsa salih amelinin yokluğu o kimsenin bu sözü yalnızca diliyle söylediğini, imanın kalbine girmediğini gösterir. Yani bu geçersiz bir imandır. Müslümanlar arasındaki ihtilaflar asıllarda değil furu'da mıdır? Ayrıntılarda mıdır diye soruluyor. Cevap: Müslümanlar akide usunda dahi akide hususunda dahi ihtilaf içindedirler. Yani değil Firu, Akide'de de ihtilaf içindedirler. Durum bugünkü şeylerin çoğunun şu şekilde söylediği gibi değildir. Müslümanlar arasındaki ayrılıklar ancak Firu'dadır, asıllarda değildir. Böyle bu iddia doğru değil diyor. Neredeyse okuduğun her dini dergide bu minval üzere mırıldanmalar görürsün. Müslümanların ayrılığının esaslarda değil de ancak Firu'da ayrıntılarda olduğunu söylerler. Sonra da buna Firu'daki ihtilaf rahmettir sözünü eklerler. Bütün bunlar iki açıdan hatadır. Birincisi, fırudaki ayrıntılardaki ihtilaf asıllardaki ihtilafa götürür. Hatta bütün asılların temel esasında ayrılık meydana gelmiştir. Dikkat edin, bu Allah Tebârik ve Teala'ya iman meselesidir. Mesela maturidilerle bütün ehl sünnet arasında iman konusundaki ayrılığı size gizli olduğunu zannetmiyorum. İman artıp eksilir mi? Salih ameller iman ismine dahil midir, değil midir? Cumhur ve kitap ile sünnet masları İmanın artıp eksildiğini ve Salihame'nin imandan olduğunu ispat ediyor. Maturidiler ise iman artmaz ve eksilmez. İmanın arttığını kabul eden kişi kafirdir demeye devam ediyorlar. Zira onların akidesine göre iman asla artma ve eksilme kabul etmeyen bir şeydir. Bu günümüze kadar devam eden yaygın bir mezheptir. Neredeyse İslam aleminin büyük kısmına yayılmıştır. Yani bu maturidin mezhebi, artma da eksilmediği mezhebi. Sonra din ile alay etmenin hükmü nedir? Cevap, şüphe yok ki bu itikadi küfürdür. Bu bir itikadi küfürdür. Yani sahibini dinden çıkaran itikadi bir küfürdür. Hatta iki boynuzlu olan bir küfürdür. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle alay etmenin iman ne kadar zayıf olursa olsun, mümin bir kimseden meydana gelmesi mümkün değildir. Bu önceki açıklamamızda belirttiğimiz itikadi küfür türüne girer. Demiştik ki, kendisinin dilinden, Kalbinde yerleşmiş bir şeyi bize gösteren bir durum ortaya çıkmadıkça Müslümanın tekfir edilmesi caiz değildir. Burada ise Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle alay etmesi söz konusudur. Bu durum o kimsenin alay etmekte olduğu şeye iman etmediğinin en büyük ikrarıdır. O halde böyle bir kimse itikadi küfürle kafirdir. Sonra deriz ki şirk ile beraber işlenen iyilikler fayda vermez. İman ile beraber işlenen günah zarar verir. Bildiğiniz üzere iman artma ve eksilme kabul eder, tatile artar, günah ile eksilir. Kur'an ile yemin etmek ve ona secde etmenin hükmü nedir? Cevap, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı, O'nun sıfatlarından bir sıfattır. Dolayısıyla Kur'an ile yemin etmek caizdir. Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an'a secde etmek düşünülebilirse, evet secde caizdir. Ama musaf için secdeye gelince musaf Allah Azze ve Celle'nin sıfatından olmayan şeyler de vardır. Yani mushafa secde edilmez ama Allah'ın kelamına secde edilebilir. Çünkü musafta Allah'ın kelamından olmayan şeyler var. Yani yapraklar var, kapağı var, şu var, bu var. Kahinlere gitmek neden aram kılmıştır? Onlar kaybı bilmek için astronomlar ve diğer gökbilimcilerin kullandıkları bazı vesileleri kullanıyorlar. Cevap? Kahinler cinlerle bağlantı kurarlar. Nitekim Say Hadis'te cinlerin kulak hırsızlığı yaptıkları, sonra onlardan birinin insanlardan bir yakınına indiği, indiği semada meleklerin konuştukları şeylerden işittiği şeyi, sonra buna birçok yalanlar katarak onun kulağına bıraktığı sabit olmuştur. Böylece cinin meleklerden işittiği doğruya birçok batıl katarak karıştırması gerçekleşir. Bu yüzden insanlara kendilerinin kaybı bildiklerini düşündürürler. Zira onlar bu yollara sapmışlar ve saptırmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainlere gitmekten yasaklamıştır. Gök bilimciler ve taliplere gelince onlar kaybı bildiklerini iddia etmezler. Bilakis onlar ilimleri arttıkça cehaletlerini fark ettiklerini itiraf ederler. Bazıları nebilerden ve velilerden yardım talep etmenin caiz oluşuna, Uzunca gelen İsra hadisini yani Miraç hadisini delil getiriyorlar. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbler arasında geçenlerde Allah'ın nebisi Musa aleyhisselamın namazın elli vakitten beş vakitte hafifletilmesinde yardım etmesi kısmını delil getirmektedirler. Bu konuda cevabınız nedir? Cevap onlar Kur'an'ın haram oluşunu açıkça belirttiği istigase, ölülerden yardım isteme gibi aykırı düştükleri Ruslara delil getirmeye kalkışmaktadırlar. Böyle bir delil getirme çürüktür. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Musa aleyhisselam arasında geçen konuşma şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu haber vermeseydi bizim bilemeyeceğimiz gayb meselelerindendi. O halde bu kıssanın bugün Müslümanların mesela Musa aleyhisselamdan yardım istemeleriyle ne alakası vardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için meydana gelen fayda geçecek midir? Bu iki şey tamamen birbirinden ayrıdır. Musa aleyhisselama veya daha başka peygamberlere seslenmek isteyenler Onların kendilerinin seslenmelerini, işittiklerini ispat etsinler. Çünkü ölüler işitmezler. Şüphe yok ki böyle bir delil getirme tevhidden şüpheli bir sapma türündendir. Bir Müslümanın böyle çürük delil getirmelere irtifat etmemesi gerekir. Gariptir ki onlar Allah'ın haram kıldığı şeyi mübah saymakta ve Allah Teala'nın kitabına açıkça aykırı olan şirki işlemekte ısrar ediyorlar. Kendilerinin taklitçi olduğunu iddia edip iştihada haram kılıyorlar Sonra da buna karşılık çeşitli iştihatlar yapmaya kalkışıyorlar. Daha önce hiçbir müştehidin veya mukallidin bile söylemediği delil getirmelerde bulunuyorlar. Yani ayetten, hadisten böyle istidlal yapıyorlar. Hani siz taklitçiydiniz, müştehit değildiniz, nereden çıkardınız bu iştihatları? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi tebarek ve teala'yı görmüş müdür? Cevap Terjedilen görüş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gözleriyle değil ancak basireti ve kalbiyle gördüğüdür. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme açıkça sorulan "Rabbini gördün mü?" sorusuna verdiği "O bir nurdur, onu nasıl göreyim?" cevabı buna delalet etmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insan Rabbini görmesini engelleyen bir nur gördüğünü açıklamıştır. Diğer bir hadiste Allah'ın icab nurdur. Şayet tecabını açsa Allah Tebârek ve Teâlâ'nın yüzünün aydınlığı, gözünün ulaştığı bütün mahlukatını yakardı buyurulmuştur. Her iki hadiste İmam Müslim'in sayhinde rivayet edilmiştir. Bukhar ve Müslimde de Mesruk Rahimullah'ın müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ey müminlerin annesi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü mü? Ayşe radıyallahu anh'a söylediğin şeyden tüyler mi ürperdi dedi. Mesruh dedi ki ey müminlerin annesi bana merhamet et. Hakkımda acele etme. Allah Tebarek ve Teala kitabında yemin olsun ki onu başka bir inişte de Siddetül Münteha'nın yanında gördü buyurmadı mı? Necmi 13, 14. ayetlerinde. Ayşe radıyallahu anh'a bunu insanların en iyi bileni benim. Bu meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibrilli yaratılmış olduğu suretinde iki defa gördüm. Onun 600 kanadı vardı. Ufukları doldurmuştu buyurdu. Yani gördü Cibril'iydi. Sonra Ayşe Radiyallahu anh'a şöyle dedi. Üç şey vardır ki her kim onlardan birini söylerse Allah'a karşı en büyük yalanı söylemiş olur. Her kim Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in Rabbini gördüğünü söylerse Allah'a karşı büyük yalan söylemiş olur. Sonra şu ayeti okudu. Hiçbir insan için imkan yoktur ki Allah onunla ya vahiy ile ya perde arkasından da kendisine bir rasul göndererek onun izniyle onun dilediğini vahiy buyurması şekillerinden başka bir suretle konuşmuş olsun. Şura 51. Sonra... Onu gözler idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O latiftir, habirdir. Enam 103. ayetini okudu. Sonra dedi ki, kim size Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaybı bilir derse Allah'a karşı en büyük yalan söylemiş olur. Sonra şu ayeti okudu. De ki, göklerde ve yerde kaybı Allah'tan başkası bilemez. Nemil 65. ayet. Sonra dedi ki, kim size Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ etmekle emrolunduğu bir şeyi gizlediğini söylerse Allah'a karşı en büyük yalanı söylemiş olur. Sonra şu ayeti okudu. Ey Resul! Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, Rabbinin risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Maide 67. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miracı uyanıkken mi yoksa uykuda mı gerçekleşmiştir? Cevap İsra ve Miraç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken gerçekleşmiştir. Bu konuda uykuda veya uykuyla uyanıklık arasında gerçekleştiğine dair tercih edilmeyen görüşler varsa da sayıh olanı bunun uyanıkken gerçekleşmiş olduğudur. Bunda tereddüt etmeyiz. Şayet bu hadise uyanıkken, hadise uyanıkken değil de uykuda gerçekleşseydi, bazı imanı zayıf kimselerin dinlerinde şüphe edecekleri ve müşrikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile alay etmeye sürükleyen bir mucize olmazdı. Yani bu bir mucize olarak meydana gelmiştir. Şayet uykuda meydana gelseydi böyle bir özelliği olmazdı. Akidetü Tahaviye şerhinde cehennemin iki tane olduğunu ispat ediyorsunuz. Bununla kastedilen nedir? Elvan dedi ki iki cehennem ile kastedilen şudur. Birisi kafirler için ebedi olan cehennemdir. Diğeri ise ebedi olmayıp her ümmetten muvahhid, tevhid ehli olanların girecekleri, yani günahları kadar, yandıktan sonra çıkarılacakları cehennemdir. Yani yok olacak cehennem budur. Tahavi Akides'in şerrinde Elbani böyle açıklamıştır. Yoksa kafirler için olan cehennem ebedidir. Ölüm meleğinin isminin Azrail olduğu sayıh midir? Cevap, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden ölüm meleğine Azrail isminin kullandığı sayıh olarak gelmemiştir. Yani bunlar İsrailiyat'ta gelmiştir ancak. Yani biz bunu inkar da etmeyiz, kabul de etmeyiz. Yani ölüm meleğinin adının Azrail olduğuna dair ifadeler İsrailiyat'ta gelmiştir. Onlardan nakledilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan veya sahabenin kendi sözlerinden sabit olmamıştır. Bu sebeple İsrailiyat olduğu için biz ne inkar ederiz ne ispat ederiz, kabul ederiz. Yani o konuda süküt ederiz. Ölüm meleğinin adı melekül mevd. Ölüm meleği olarak geliyor sayı hadislerde. Müminlerin ruhunun çıkışı esnasında ruhunun iyi bir ruh olduğunun bilinmesi, onun için kabrinin genişletilmesi ve buna benzer haller ile ölünün bazı günahlarından dolayı azap görmesinin arası nasıl bulunur? Cevap, hadiste sorda zikredilen iki çelişkili durumun, yani güzel ruh ile azap görme arasında bulunacak bir şey yani cemelilecek bir şey yoktur azap gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin idrardan sakının zira kabir azabının geneli bundandır hadisindeki gibi kimselerin ruhunun ipeye sarılacağı veya bunun gibi muameleleri göreceği gelmemiştir bu kayıp meselelerindendir Ayrıntıya gidilmez. Zira bunlar şer'i ahkamdan değil, iman etmekle alakalı konulardandır. Yani bu konularda, hadislerde ne geliyorsa biz buna iman ederiz, bu konuda kelam yapmayız, fikir yürütmeyiz. Evet, bir sonraki derse, ölüler iştir mi? sorusuyla devam edeceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa intevateke la şerikelek ve estağfurke vetu bileyk.